Bismillahirrahmanirrahim Nisa Suresi 24. Ayet Ey iman edenler Allah yoluna koyulduğunuz zaman iyice araştırın Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatlerine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin Allah katında çok kanimetler vardır Önce siz de öyleydiniz de. Allah size lütfetti. Onun için iyice araştırın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İmam Ahmed diyor ki, İbn Abbas'tan gelen bir rivayette, Süleymi oğullarından bir adam temizdiyse şurada temiz bardak var. Temiz mi? Temiz. Tamam. Ali Vesselamın asabından bir gruba astladı. Koyunlarını güldürürdü, onlara selam verdi. Onlar bu sadece bizden korunmak için selam verdi diyerek üzerine yürüdüler ve onu öldürerek koyunlarını Ali Vesselama getirdiler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi. 95 ve 96 Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından üstün kıldı. Bununla beraber Allah her ikisine de güzelliği vaat etmiştir. Fakat Allah cihad edenlere oturanların üzerine büyük bir mükafat vermiştir. Kendi katından dereceler, mağfiret, ve rahmet vardır. Allah hafurdur, rahimdir. Burada Allah subhanahu ve teala mücahitlerin derecesini gündeme getiriyor. Hafs bin Ömer'in Beradan rivayetinde müminlerin yerlerinde oturanlar ile ayeti nazil olduğunda aleyhissalatü vesselam Zeyd'i çağırdı ve o da ayeti yazdı. İmmi, İbni Ümmü Mektum gelerek amalından şikayet edince allah Teala özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ayetini indirmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennette 100 derece vardır ki allah Teala bunları kendi yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasında gökle yer arasında bir mesafe vardır buyurmuştur. 97 98 99 ve 100 Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını aldıkları zaman ne yapıyordunuz deyince biz yeryüzünde zayıf düşürülmek istenmiş kimselerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hizmet etseydiniz ya diyecekler onların varacakları yer cehennemdir. Dönülecek yer olarak ne kötüdür orası. Ancak erkek kadın ve çocuklardan, çaresiz kalarak bir yol bulamayan zavallılar müstesnadır. Umulur ki Allah onları affetsin ve Allah afful, afur olandır. Her kim Allah yolunda hizmet ederse, yeryüzünde bereketli yer ve genişlik bulur. Allah'a ve Resul'una hizmet ederek evinden çıkan kimseye ölüm gelirse onun eczine vermek Allah'a düşer. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Bu mayanda hizmetin üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Hizmet o Kardeşlerim, Hizmetin İslam tarihinde müstesna bir is, mana ve bir mevkisi vardır. Hizmet kültürü ve tefekkürü, teşekkürü ve bu toplumda bu mananın yakalanmasının temel şartıdır. Bu yüzden İslam'ı bu yüzden dünya İslam'ı hizmet ile tanımış ve dünya insanlığı Şimdi onu yeniden düşünme, anlama ve hicrete zihni olarak etme ihtiyacınız vardır. Hicret dediğimiz zaman manası intikal. Yani bir kimsenin bir beldeden diğer bir beldeye intikalidir. Bu umun manasıdır. Gerek maddi, gerek manevi, manevi, hangi yönlü olursa olsun, gerek ticari, gerekse çalışma gerekse dini yönden bir beldeden bir beldeye insanın intikali hicrettir. Evet. İki beldeden kasıt, küfür diyarından İslam diyarına intikaldır. Şimdi, hicrete geçmeden önce, şuranın dikkatli anlaşılması gerekir. Darul Harp, yani darül küfür iki kısımdır darül harp ve darül suh diye darül harp yönetimin kafirlerde olduğu ve kafirlerin hükmettiği küfür kanunlarının icra edildiği ve onların nüfusunun o beldede hakim olduğu diyardır darül harp harp halinde olan küfür diyarı, dar sulh ise kafirlerin hakim olduğu ama Müslümanların da o diyarda olduğu sükunet ve barış olan diyardır. Hükümler, kafirlerin olup aralarında Müslümanların da olduğu beldedir. dar İslam veya İslam diyarı dediğimiz zaman Müslümanların hükmettiği veya İslam'ı hükümlerin icra olduğu ve nüfusun Müslümanlara ait olduğu yerdir. Neler ki nüfus yönünden kafirler teşkil etse bile. O İslam diyarıdır. Önemli olan İslam kanunlarının geçerli olması ve icra edilmesidir. Kur'an'da hicrete emreden, sünnette hicrete emreden birçok ayetler vardır, hadisler vardır kardeşlerim. İşte bu deninci ayette Allah Subhanahu ve Teala hizmetin farziyetini anlatmakta. Kafir diyarından müşrik diyarına, kafir diyarından müşrik diyarından İslam diyarına intikal. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki, Hasam kabilesine seriye gönderdi. Onlardan bazı kimseler secdelle korundular. Onlar arasında Hatil daha süratli oldu. Secde edenlerin öldürüldüğü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca onlar için yarım diyet ödenmesini emretti ve dedi ki ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan deriyim. Niçin Ya Resulullah dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam Müslümanla kafirin ateşleri aynı değildir. Hükümleri bir olamaz buyurmuştur. Bunu Ebu Davut'un 2645'te bulabilirsiniz. Yani birbirinin hükümleri, kanunları, nizamları aynı değildir. Yine hadis-i şerifte, ve Vesselam, kim müşrike bir kadına cima eder ve onunla birlikte evli kalırsa, o kimse de müşrikin bir benzeri olur demiştir. Ebu Davut 2787. Merhaba, Merhaba yeni. Evet. Bin Aleyhisselatü Vesselam tevbe kesilene kadar hicret kesilmez. Güneş batıdan doğana kadar tevbe kesilmez buyurmuştur. Bin Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle beraber yerleşmeyin onlarla mesken edinmeyin ve onlarla beraber olmayın. Kim onlarla mesken kurarsa ve birleşirse o kimse bizden değildir demiştir. Evet. Yine Ali Serdive selam efendimiz bir müşrik Müslüman olduktan sonra müşriklerden bir müşrik Müslüman olduktan sonra müşriklerden ayrılmadıkça, hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez buyurmuştur. Demek ki hicretin manası güzel anlaşılacak. Güzel oluşturulacak ve ona göre de hayata geçirilecek. Bu kat manasıyla terk etme bir boşluğa dalma manasındadır. İstılahi manası ise küfür ve şirk diyarından İslam diyarına intikaldır. Hicret iki şekildedir. Maddi ve cismani hicret ki kişinin madden ve cismen intikal etmesi bu da hicretin her yönüne eder. Hakiki ve manevi hizmet ki ceset de buna tabi olur. Bu da ilk hizmetten yani maddi ve cismani hizmetten daha önemlidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, Müslüman o kimsedir ki, Müslümanlar onun elinden ve dilinden salim olur. Muhacir ise Allah'ın nehyettiği şeylerden uzaklaşan kimsedir buyurmuştur. Evet. Ali Selat Reslan Efendimiz tövbe kesilinceye kadar hizmet kesilmez. Güneş batışından doğana kadar tövbe kesilmez buyurmuştur. Evet.